الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لاهتدي الا اهداه الله وما توفيقي قيوع تصامي الله والله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله وصلّي على سلمه صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله وصلّي على سلمه صلوا على شفيء ذنوبنا محمد الله وصلّي على سلمه أعوذ بالله الشميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم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 Buluşmuşken bir ayet-i kerime okudum. Arada yine bazı ayet kelimeler, kerimeler, hadis-i şerifler size rivayet edeceğim. Meclisimiz ilim meclisi olsun. İnşallah met edilen meclislere dahil olsun. Kalkarken günahlarımız mağfiret olsun. Ve ayrılırken meleklerden bize nida olsun. Allah buyursun ki af olarak kalkınız. Ey ilim meclisinde, zikir meclisinde bulunan kullarım.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 Bazı ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler. Bu arada tabii Allah'ın nice haberlerinden sizi haberdar edeceğiz inşallah. Bakalım durumumuz nedir? Ne haldedir? Allahu u ve Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok günahları men' ediyor, nehy ediyor, engelliyor. Ancak Zine hakkında kullandığı habbimizin ad kelime deki tabir hiçbirine benzemiyor. Çünkü içki hakkında feilen tüm müntehun bırakmıyor musunuz? Bırakın, buyuruyor. Ondan sonra latikül riba buyuruyor. Buna misal çok. Yetim malı yemeyin gibi ifadeler. Ancak zinaya geldiği zaman ve la zina. Zinaya yaklaşmayın buyuruyor. İnnehu kan fehishaten. Çok çirkin bir iştir. İnsan düşünmelidir kendi hanımına, kendi kızına, kendi anasına, Başkasının nikahsız, akıtsız yaklaşmasından ne kadar rahatsız olacağını düşünmelidir. Kendisi de başkasının arzına, namusuna öyle dikkat etmelidir. Onun için çok çirginiş. Nesepler karışıyor. Soylar karışıyor. Hürmetler yırtılıyor. Yasaklıklar bozuluyor. Daha ne bozukluklara neden oluyor? Hazreti Cafer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 cahiliyet zamanında, şey asıyorlar bayrak gibi ne demek o, yani ben zinaya açığım, isteyen gelsin benle zina etsin diye bayrak asıyorlardı bazıları da gizli yapıyorlar, onun için Allah Teala لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ fuşa yanaşmayın açık olanına da yanaşmayın gizli olanına da yanaşmayın açık olan hangi şeydi? açık olan işte adam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 Gizlisine de yaklaşmayın, açığına da yaklaşmayın. Ve ismi ve Günahın açığını da bırakın, de bırakın. bu eksibûne isme seyücavne bimâ kânû yaqtirifûn. Günah kazananlar yaptıkları suçlar sebebiyle çok yakında büyük belalara uğrayacaklar. Yapmayın. Buyuruyor. Hazreti Cafer buyurdu ki radıyallahu Allah ben cahiliyet zamanında da hiç zina yapmadım. Yaklaşmadım. Niçin? Çünkü bir kimse benim haremime el uzatsın, göz uzatsın, efendim, namusuma taarruz etsin, anneme, kızıma, eşime ister miyim isteme. Öyleyse ben de kimseye böyle bir fenalık yapmayayım, düşünmeyeyim derdi. Ta İslam gelmeden evvel seçilmiş adamlar, İslam gelmeden evvel korunmuş insanlar.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 اَلَّذ۪ينَ اُنْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Beş vakit namazı kılarlar. Namazda önlerine bakarlar. Kalplerini Mevla'ya bağlarlar. Namazı huzur üzere, Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek kılarlar. اَلَّذ۪ينَ اَلَّقُوا اَنْ مُعْرِضُونَ Boş işlerden yüz çevirirler. Malayani yapmazlar. Oyunlar, eğlenceler, filmler. Bunlarla işleri olmaz. Benim dostlarım. Kurtulan kullarım.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 Benim dostlarım böyle işler yapmaz. Boş işlerden uzak dururlar. Vellezinebiz zekati fa'ilun. Zekatlarını hakkıyla verirler. Tas tamam verirler, hesaplarını iyi yaparlar, aşağı yukarı yapmazlar. Vellezineum lifuruci muhafizun. Namuslarını, tenasül uzuvlarını korurlar. Kadın olsun, erkek olsun. İlla <gülüyor> Ancak eşlerinden korumazlar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 Yürümüyor. Ama yine kıyamete yakın yürüyecektir. Hazreti Mehdi gelecektir. İsa Aleyhisselam inecektir. Yine dünya neler görecektir. Fıkıhlarımız bu hükümlerle doludur. Feyni'l-gayru melûmin Benim müsaade ettiğim şekilde cinsel isteklerini tatmin edenler tenkit edilemezler. Ben onları tenkit ettirmem. Kimse onları kınayamaz, ayıplayamaz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 Allah da onu azap eder, Allah muhafaza. O bela. Yalnız helalı tenkit edemezsin. Şimdi ne buyuruyor? فَمَنِبْتَغَا وَرَا اَذَالِكَ Kim benim sınırımı aşarsa, serbest ettiğimin dışına taşarsa, benim serbest etmediğim yollardan kendisini tatmin etmek isterse, فَوْلَا كَوْمُ İşte onlar sınırı geçenler, işte onlar nefislerine zulmedenler,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 Harun Eşid'in ağabeyiydi, deli derlerdi, veliydi. Meczuplarda, mecnunlarda çok hikmetler var. <gülüyor> Hikmetli sözleri, ilimleri deli geçinen mezup kılıklı insanlardan alın diyor. Öyle bir söz söyler ki, kırk akıllı, mana veremez. Bir yerden geliyordu, ona, o da yanaşıyor.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 O gazap cehennemi tutuşturuyor. Gazabından Allah'a sığınırız. Gazabından rızasına sığınırız. Azabından affına sığınırız. Ondan ona sığınırız. Ondan başkasına sığınılmaz. Kim kurtaracak seni Allah'ın gazabından? Ancak Allah'ın rızası kurtaracak. Gel gel. Bak dört şeye Allah teala gazap eder. Allah'ın arşı titrer. Arşı aleya titrer sallanır.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 Fi qom, vəla zina fi qom, illa Hangi bir toplulukta zina yaygınlaşırsa mutlaka ölüm artar. Şu anda dünya AIDS'e çare arıyor, bunun için milyarlarca dolar bütçe ayırıyor ve bu belanın nereden geldiği ekseriyetle fuhuş ve zina'dan geldiğini de kendikleri de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 Hazreti Mevlana bizim büyüklerimizden, efendim, imamlarımızdan, Allah dostlarımızdan, efendim, mesnevi ise onun kendini anlatmasına yetiyor, artıyor. Ne diyor Hazreti Mevlana? Efendim, Ebrberne ayet beymen'i zekat, ezzina üfted ba ender cihat. İşte Mevlana, Mevlana'yı kendinden dinle bak. Onun sözü, diyor ki,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 Dial ki azkalehum, inna Allah Habibim inananlara söyle: Siz inanan kullar mısınız? Evet. Ve kullül müminat hemen aşağısında gayet inanan kadınlara da söyle: Burada kadın cemaatta var, erkek cemaattı var. Allah buyuruyor, gel gel Ey inanan erkekler, ey inanan kadınlar. Yauddu min gözlerini yumsunlar, namahreme göz atmasınlar, kadın erkeğe bakmasın, erkek kadına bakmasın.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 Rabbimiz buyur, estaizu billâh vellezîne lâ edûne muallâhi lâ Benim dostlarım benimle beraber başka ilaha tapmazlar şirk koşmazlar Allah cümlemizi şirkin açığından da gizlesinden de muhafaza etsin ve lâ ektulûnen nefselet-i harramallâhi lâ haksız yere cana kıymazlar haklıyı anlattım size kısastır, rejimdir irtidadın, mürtedin katlidir bunu da kim yapar dedim Mahkeme kararıyla hükümette var yoksa fertlerin de adam öldürme, infaz hakkı İslam'da yoktur dedim. Ve la yeznun, zinada yapmazlar. Ve men yef'al dhalik, kim zina yaparsa, ben ona ne yaparım? Ben ona ne yaparım? Mevla buyuruyor. Yelka esama zina yapan bilsin ki diyor, kavuşacaktır. Ethem neresi? Bir başka ayetlerimi okuyoruz. Bu Furkan suresinde. Bu şimdi okuyacağım Meryem suresinde. Ne bu Resulullah. Benim dostlarımdan, peygamberlerimden salih kullarımdan sonra kötü döller türediler. Ebu's-Salah. Başta ne yaptılar? Namazı zayi ettiler. Namazı terk ettiler, inanmadılar, kılmadılar, gevşek kıldılar, kazaya bıraktılar. Namazın zayiatı çok uzun bir sohbet ister. Ve <Sessizlik> tabu'u Şehvetlerinin peşine gittiler. Canları ne istediyse onu ettiler. İşte zina ettiler, liva ettiler, ne türlü günahlara bulaştılar. Şehvani işler yaptılar. Bunların da durumu ne olacak. Fesev ve yalqavne gayya. Bunlar da yakında, çok yakında ölür ölmez son nefesi verir vermez gayyayı boylayacaklardır diyor.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 bu yetmez mi bu bundan büyük bir bela olur mu ki Allahu Teala onu gazapla karşılayacak. Rahmetiyle karşılamayacak. Mevla'yı görür görmez huzuruna çıkar çıkmaz Allah'ın gazabına çarpılacak bir defa. Ve şiddetül hisab. Ondan sonra muhasebesi zor olacak, çetin geçecek. Allahu Teala dosyaları açacak, açtıkça karıştıracak, inceleyecek, bütün hesapları deşecek. Muhteremler,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 Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz Tebârek ve Teala buyuruyor. "Ledi yaslen nâra'l-kubrâ'' Ne buyuruyor? ''Ve tecennəbu hel eşkâ'' Habibim sen vaaz'a devam et. Nasahata devam et. Ayet oku, hadis oku. Millete İslamiyeti anlat. Ne olacak? ''Sez zekkeru men yakşa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 neden? Dinlemeyeyim daha iyi diyecek. Moralim bozuluyor. Çünkü neden? Vaazdan niye uzak duruyor? Ellezi yaslen nâral kubra? Çünkü en büyük ateşe girecek. O en büyük ateşe yaklaşıyor. Vaazdan kaçıyor, en büyük ateşe yaklaşıyor. Tüm lâ ye ve velâ Ondan sonra ne olacak? O cehenneme girdiği zaman ne ölebilecek, ne dirilebilecek, yanacak, yanacak, yanacak.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 e bu bi fitne bu bir imtihan. Cehennemde zekkum'a düşüyor. Cehennemde neler ya düşüyor? Ve şecarat el mel'uneti Kur'an. Lanetli olduğu beyan edilen ağaç. Kur'an'da lanetli olduğu beyan edilen ağaç. Hangisi doğru? Zekkum ağacıdır. Kim lanetlidir Ağaç lanetli değildir. Onu yiyen lanetlidir Allah yemekten bizi muhafaza etsin. Ya? Cehennemde yetişir mi? Yetişir. Ebu Cehil dalga geçti.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 Allah da dedi ya "Ma ca'alle illa Ben 19 dedim de o da 19 adamla karıştırdı herhalde. Ben 19 adam demedim, 19 melek dedim. Ha o meleğin kuvveti nasıldır? Bir tanesi 7 kat yeri dibinden söküp göğe kaldırıp ters çevirecek kuvvete sahiptir. Sen bunu neyle kıyas ediyorsun da kalkıyorsun? 19'un 10'unu ben alırım, 9'unu siz bölüşün. E gavurluk böyle bir mantıksızlıktır. İmansız zaten aklı olsa, aklını doğru çalıştırsa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 ve lan, halıta mina serülseldeki, dedi Allah, kitabı, tırhetti ile arz, leh demeti ile arz, üstle, tümlem tesettir. Kuranda bir zincir geçiyor. Allah o zincirin halkalarını boynumuza geçirmesin. Kuranda bir zincirden bahsediliyor. O zincir, tümme, bir serülselde, zoruha, Sonra bir zincire sokun onu ki diyor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 Onun için Müslümanlar ağzınıza sahip olun. Evlenecek gençler evlenmeden bu akit nasıl bağlanır? Bu düğüm nasıl çözülür? Hangi laf nikahı bozar? Onlara dikkat etmek lazım. Amin. Sübhane Rabbil Alil Alil Vâbü Elhamdülillâ Rabbil Alemin Salatü Vesselamu Alâ Seyyidil Murselin Muhammedin ve Alâ Aliyye ve Sahbî Yecma'în Allahümme inna neselükel Cennet Ve mâ qarrab eylîhâmi qavlimu amel ya Rabbi bu cemaat geldi senin ayetlerini Habibin hadislerini dinlediler Bunlar senden cennet istiyorlar bize Nasip eyle ya Rabbi Hayır. Buradan çıkmadan melekleri Şahit tuttun melekleri etrafımızı Çevreledin semaya kadar Kuşattın sonra onlara Soruyorsun benden ne istiyorlar diye Hadis-i şerifte böyle buyuruyorsun Ya Rabbi biz cennet istiyoruz bize nasip Eyle ya Rabbi Hayır. Ve cennete yaklaştıracak iman ve Salih amellere bizi muvaffak eyle ya Hayır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 Amin Muhammed Muhammed Mustafa'nın bütün istediklerini senden istiyoruz bize nasip eyle yav. Muhammed sana sığındıklarından hep sana sığınıyoruz bizi muhafaza Ben tel müstahann ve Bu cemaat buradan dağılmadan Affeyle ve lütfeyle. Mağfiret eyle merhamet eyle. Şifa vermedik bir hasta bırakma yarım Deva vermedik bir dertli çıkartma yarım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 Bu ahir zaman fitnelerinden, kıyamet eşra, alametlerinden bizi muhafaza eyle. Amin. Amin. Kadınımızı, erkeğimiz, İslam dairesinde hıfz ile yarabbim. Kur'an sünnet merkezinde cem eyle yarabbim. Askerimizi, polisimiz bizi korudukları gibi muhafaza eyle yarabbim. Askeri gönderdik yavrularımı sana emanetse eşkıya teröristlerden emin eyle. Rabbi iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. İslam vatanlarını da muhafaza eyle. Afganistan'ı, Irak'ı da işgalden kurtar ya Rabbi Filistin'i de işgalden kurtar ya Rabbi Çeçenistan'ı da Doğu Türkistan'da kurtar ya Rabbi Dünyanın neresinde zulme uğramış, hapis düşmüş, esir düşmüş Müslümanlar varsa helas eyle ya Kurtar onları da hürriyetlerine malik eyle ya Rabbi Ya Rabbi Bu akan kanı Türkiye'deki kanı da durdur ya Rabbi Bu vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle ya Rabbi Yahudi Hristiyanların oyunlarını boz yarabbi. Ya Rabbi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 ve hüsnel khatime ve ilâşı Rabbin Nebî sallallahu ve sellem âlî ve ashabî ve şâkînâ kâfîlâru efendi babamız khâsâdînâ cemî'e emmâtina emmâti'l-müslimîn ve emmâti'hâdil jemaâtil